أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ve ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ve şerral umuri muhtesatuhha ve kulli muhtesatin ve dalale, ve Tefsir İmran Suresi 151. ayetinde kalmıştık. Mealen Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Yakında hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koştukları için kafirlerin kalplerine korku salacağız. Muhakkak onların varacağı yer ateştir. Zalimlerin yeri ne kötüdür. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet etti Allah Resulü vesselam düşmana karşı korku vermek ve bana yardım olundu buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet eder. Daha başka sahabilerden de bu manada pek çok rivayetler vardır. Yani bu ümmete verilen, yani bu sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has değil, ümmet olarak ümmetine verilen bir özellik olduğunu gösteren daha başka rivayetler var. Geçtiğimiz hafta bunların bir kısmını, yani kısmen bunu zikretmiştik. Bu hadisi burada zikretmemizin sebebi şu, Allah'a şirk koştukları için kafirlerin kalplerine korku salacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu kafirler şirk koştuklarında bunda bir delil üzere değiller. Yani kendileri bunda da mutmain değil. Mutmain olmadıkları için bir şüphe, bir tereddüt içerisindedir ve hak ehline karşı savaştıklarında Allah Azze ve Celle'nin de desteğiyle, yani korkunun tam mahiyetini biz bilmesek de onlar Müslümanlarla karşılaşmaktan korkarlar. Fakat hangi Müslümanlardan? Allah'ın dinini din edinen, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine ittiba eden yani dinini dinin kurallarını yerine getiren Müslümanlardan onlar korkacaklardır, karşılaşmaktan çekineceklerdir eğer Müslümanlar kendi dinlerine sahip çıkarsa, onunla amel ederlerse, cihad alanlarında da daha bir aylık mesafeden korku salınacağı hadislerde bildiriliyor. Bu da bu hadislerden birisi. 152. ayet Andolsun ki Allah size olan vaadinde elbette sadık oldu. Size sevdiğiniz şeyi gösterdikten sonra emir konusunda çekişip isyan ederek yılgınlık gösterdiğiniz ana kadar onun izniyle onları öldürüyordunuz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, içinizden ahireti isteyen de vardı. Sonra sizi sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. Andolsun ki yine de sizden affetti. Çünkü Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ve Rab-i Nazip radıyallahu anh'ten gelen rivayette şöyle anlatıyor. Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 okçunun başına Abdullah bin Cübeyr'i koydu. Onları önemli bir yere konuşlandırıp Cesetlerimizi kuşların alıp götürdüğünü görseniz dahi ben size haber vermeden sakın yerinizden ayrılmayın emrini verdi. Müslümanlar müşrikleri hezimete uğrattı. Vallahi müşrik kadınların daha doğru kaçırken yukarı çektikleri eteklerinden bacakları ve halhallarını gördüm. Abdullah'ın yanında duranlar, ganimet, ganimete yetişin, arkadaşlarınız zafer kazandı, hala ne duruyorsunuz diye bağırışınca Abdullah bin Cübeyr onlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size söylediğini unuttunuz mu dedi. Ancak onlar, ''Vallahi yanlarına gidecek ve biz de ganimetten bir şeyler alacağız.'' dediler ve meydana indiler. Onlar inince de arkadan dolaşıp gelen müşrikleri göremez oldular. Arkadan gelen bu saldırıyla da Müslümanlar hezimete uğradı ve kaçışmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrılarına rağmen yanında sadece 12 kişi kalmıştı. O gün bizden 70 kişiyi öldürdüler. Savaş sonrası Müslümanlar daha çekilince Ebu Süfyan, ''Muhammed aranızda mı?'' diye üç defa seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermemelerini istedi. Ebu Süfyan ikişer defa ''İbn-i aranızda mı? İbnül Hattab aranızda mı?'' diye seslendi. Cevap gelmeyince arkadaşlarına ''Ölmüşler, onlardan istediğinizi aldınız.'' dedi. Ömer radıyallahu anh dayanamadı. ''Vallahi yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı. Sorduğun kişilerin hepsi de hayatta. Seni hüsrana uğratacak kişiler yaşıyor.'' diye seslendi. Ebu Süfyan, ''Hübel uludur.'' demeye başladı. ''Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ona cevap vermeyecek misiniz?'' dedi. ''Nasıl cevap verelim?'' diye sordular. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ''Allah daha yüce ve daha uludur.'' deyin buyurdu. Ebu Süfyan, ''Bizim uzlamız var, sizin uzdamız yok.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara şöyle cevap vermelerini emretti. Allah bizim Mevlamızdır. Halbuki sizin bir Mevlanız yoktur deyin. Ebu Süfyan dedi ki bu Bedir gününün karşılığıdır. Ölülerinizi müsle yapılmış olarak bulacaksınız. Bunu ben emretmedim ama yapılmasına da üzülmedim. Bu hadisi Buhari birkaç yerde zikrediyor. Nesai Sünen'inde, İbnü'l Münzir tefsirinde, Taberi tefsirinde ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu. Ayeti ininceye kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından hiç kimsenin dünya nimetlerini istediğini düşünmezdi. Bunu da Ahmet, Taberi, İbn-i Ebi Atim, Taberi, Beyhak ve İbn-i Ebi Şeybe, rivayet ediyorlar. Yani görünüşte... E, İbn Masrur adı yani o sahabelerden biri olarak ben yani bu arkadaşlarımızdan Allah Resulü'nün ashabından hiç kimsenin işte dünya için savaşacağını düşünmezdim diyor. Fakat Allah haber veriyor. Bu yenilginin arkasında da yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emri bulunmasına rağmen bir dünya çıkarı için bundan yüz çevirme var. Maalesef. 153. ayet. O zaman ki Resul arkanızdan sizi çağırdığı halde hiç kimseye dönüp bakmadan uzaklaşıyordunuz. Bunun üzerine Allah sizi gam üzerine gam ile cezalandırdı. Böylece kaybettiğinize de başınıza gelene de üzülmeyesiniz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mücahit dedi ki gam üzerine gam ifadesinden kasıt kaçıştan sonra ikinci kaçıştır. Birinci kaçış Müslümanların Muhammed öldürüldü haberini duymalarıdır. İkinci kaçış ise müşriklerin geri toplanıp Müslümanlardan 70 kişiyi öldürmeleridir. Sonrasında Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıp daha doğru çıkmaya başlamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkalarından onlara savaş alanına geri dönmeleri için çağrı yapmıştı. Benzerini Katade'de söylemiştir. Bunları Taberi i̇bnül Minzir ve İbn-i Hatim tefsirlerinde rivayet etmişler. 154. ayet. Sonra o gamın arkasından üzerinize indirdiği güven ile sizden bir grubu uyku bürüyordu. Doğrusu bir grubu da nefisleri derde düşürmüştü de Allah'a karşı doğru olmayan cahiliye zannı ile diyorlardı ki bu işlem bize bir şey var mı? De ki muhakkak ki bütün işler tamamen Allah'a aittir. İçlerinde gizledikleri şeyi sana açıklamayıp da bu işlem bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki Evlerinizde de olsanız haklarında öldürülmeleri yazılmış olan kimseler yatacakları yerlere giderlerdi. Bu Allah'ın sinelerinizdekini imtihan etmesi ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Elbette ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir. Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Ebu Talha radıyallahu an dedi ki: Uhud Savaşı sırasında mevzilerimizdeyken hepimizi bir uyku bastırdı. Uyuyanlardan biri de bendim. Kılıcım elimden düşüyor. Onu geri alıyordum. Bir daha düşüyor, bir daha alıyordum. Yani savaş esnasında yani can hıraç bir mücadele var. Allah azze ve celle'nin verdiği güven duygusu sebebiyle yani o anda bile bir uyuklama tutuyor. Kılıç elinden düşüyor,yle ki o savaş halinde. İbnü'sutrat yalan da şöyle diyor. Savaş esnasında uyku Allah Teala'dan ihsan edilen bir güvendir. Namaz esnasında uyku ise şeytanlanır. Evet. Bunu Taberi İbnü'l-Münzir İbn, İbn Habîb ve Taberani Hasan Birisnaf'la rivayet ediyorlar. Önceki rivayette Ebu Talha'nın sözü de Bukhan'ın sayhinde geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anh Uhud savaşı sırasında muhatip, savaş konusunda bizim de görüşümüz alınsaydı bugün böyle ölümle baş başa kalmazdık dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi demiştir. Yani ayette geçiyordu ya, bu işten bize bir şey var mı? diye bunu böyle açıklıyor. Bunun üzerine indi bu ayet. Yani bize de danışılsaydı böyle olmazdı. Bu işte Müslümanların istişare ettikleri zaman riayet etmeleri gereken bir şeye bir hususa işaret ediyor. Yani Müslümanlar istişare ettiği zaman burada bu fikirde olmayan insanlar bile olsa yani bir fikir sundunuz. Ve bu kabul edilmedi. Yani o istişarede o karara gidilmedi de başka bir şey tercih edildi. Tercih edilen bu kararı, o şura üyelerinin hepsi de kendi kararıymış gibi sahiplenmesi gerekir. O başarısızlığa uğradığı zaman da, işte ben şöyle dediydim, böyle olsaydı böyle olurdu, bu gibi söylemlerden uzak durmalı insan. İstişare edileceği zaman da, kişi, yani... Kendi fikrini onaylattırmak için değil. Orada Allah'tan yardım isteyerek Allah'ın hakka eriştirmesi için yani samimi bir niyetle istişare olması lazım. Böyle bir istişare olursa bunun neticesine alınan kararda Allah yardımlarında olur. Ama niyet düzgün olmazsa, yani ben bir karar söyleyeyim, benim dediğim olursa başarılı oluruz, dediğim olmazsa kötü gider. Başta böyle bir niyet olursa Allah Allah'ın yardımı böyle bir istişareye inmez. Bu sebeple Müslümanların buradaki niyetlerine de bir ikaz var. Katade dedi ki, bir kısımda, diğer kısımda münafıklardır. Onların da kendilerini düşünmekten başka bir defteri yoktu. İnsanlar içinde en ötlek, en korkak ve hak konusunda en kuşkucu olanlar bunlardır. Allah Teala, Allah'a karşı doğru olmayan cahiliye zanlı ile diyorlardı ki, bu işten bize bir şey var mı buyurarak, iddialarını yalanlamış, Allah hakkında kuşkucu ve şüpheci olduklarını ifade etmiştir. Katade dedi ki, cahiliye zanlı, şirke dayalı zandır. Burada yine münafıkların bir özelliği zikrediliyor. Yani hak konusunda en kuşkucu onlardır. Yani Hakikaten de münafıklar ve münafıklara kulak veren bir de sağlam delillerle gelmiş hak konusunda oldukça şüpheli. Yani el an gördüğümüzde odur. Ama Hiçbir delile dayanmayan, hurafelere dayalı şeyler konusunda alabildiğine yakin üzereymiş gibi sanki. Bunları savunduklarını görürsünüz. İşte bunun cahiliye zannına dayalı olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Katade Rahimullah da cahiliye zannının şirke dayalı zan olduğunu açıklıyor. 155. Ayet Doğrusu iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönenleri şeytan kazandıkları bazı şeyler sebebiyle kaydırmak istedi. Andolsun ki buna rağmen Allah onlardan affetti. Şüphesiz Allah gafurdur, halimdir. Yani bu Uhud savaşında çarpışanlar yani o e, düşünün 12 kişi kalıyor. Bunlar kaçanların arasında büyük sabiler de var. İsmini saymaya gerek yok şimdi. E, zan olmasın diye. Allah onlardan affetti diyor burada. Yani o anda şeytan onları kaydırmak istedi. Yani Müslüman hata edebilir, yanlış yapabilir. Fakat bu yanlışa düştü diye şeytan ona tamah eder ve iyice kendi safına çekmek ister. Allah'ın izniyle, Allah onlardan affediyor ve şeytanın kapmasına, kaydırmasına izin vermiyor. Osman bin Nefep diyor ki, adamın biri İbn-i Ömer radyalanmaya geldi ve şöyle dedi. Allah için bana doğruyu söyle. Uhud savaşında Osman'ın kaçtığını biliyorsun değil mi? İbn Ömer evet dedi. Bedir Savaşı'na da katılmadığını biliyorsun değil mi? İbn Ömer evet dedi. Aynı şekilde Rıdvan biatinde bulunmadığını da biliyorsun değil mi dedi. İbn Ömer evet dedi. Adam bunlar duyduktan sonra tekbir getirince İbn Ömer şöyle dedi. Yani bu konuşmanın geçtiği sırada Osman radıyallahu aleyhinde o zaman halife ayaklanmalar var. Yani yeni yeni e, nüvelenmeler var. Bir fitne çıkarmak istiyorlar. İşte Uhud'da kaçtı, Bedir'de bulunmadı, Rıdvan biatinde bulunmadı diye i̇bn Ömer'den bunu tasdik ettirince Allahu Ekber diyor. i̇bn Ömer de diyor ki, gel sana bunları tek tek açıklayayım. Uhud Savaşı'nda kaçması konusunda şehadet ederim ki Allah onu affetti. Ki ayette affettiğini bildiriyor. Bedir Savaşı'na katılmaya gelince o zamanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evliydi ve bu hanımı çok hastaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Burada kalıp ilgilenmen halinde sana Bedir Savaşı'na katılan kişi gibi sevap ve ganimetten pay verilecektir buyurdu. Rıdvan Biyatı'na katılmamasına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye birini gönderecekti. Orada Osman, Osman'dan daha değerli biri olsaydı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu gönderirdi. Ancak Osman uygun gördü ve onu gönderdi. Rıdvan Biyatı de Osman Mekke'ye gidişinden sonra oldu. Nihayet Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sağ elini gösterip, bu Osman'ın elidir dedi ve diğer eline vurdu. Bu şekilde kıyabında onun biatını kabul etti. Şimdi işin aslını öğrenmiş olarak gidebilirsin. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 156. Ayet Ey iman edenler! Yeryüzünde sefere veya gazaya çıktıklar zaman kardeşleri için yanımızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu kalplerinde bir hasret yapsın. Şüphesiz yaşatan da öldüren de Allah'tır. Doğrusu Allah yaptıklarımızı hakkıyla görendir. Bu ayette münafıklar hakkında bakın Allah Azze ve Celle kafirler ifadesini kullanıyor. Yani dünya hükmü bakımından Müslüman gibi muamele edilse de Allah katında kafir olmalarından yani onların kalplerinde küfür olmasından dolayı bu. Ve burada da işte yanımızda olsalardı, bizimle beraber bunda savaşa çıkmasalardı, öldürülmezlerdi şeklinde fitne çıkarmak istiyorlar onlarda. 157. ayet. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, öldürülür veya ölürseniz, e, bu bizatihi düşman tarafından öldürülme olmasa bile, yani savaş yolunda, Allah yolunda ölmek işte şehitlik kapsamına girdiğinin açık bir ifadesidir. Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları şeyden daha haillidir. Mücahit dedi ki böyle diyenler yani ilk ayette Abdullah bin Ubey bin Selul ve münafıklar idi. Onların bu sözünü kendilerine hiçbir fayda sağlamadığı gibi kendilerini daha da üzmektedir. Sütli dedi ki ayette geçen sefer ticaret için çıkılan yolculuklardır. İbn-i da şöyle diyor. Allah, kafirlerin kalplerine, ölülerine yönelik böyle bir duyguyu Allah'a olan imanlarının azlığı ve zayıflığından dolayı koymuştur. Yaşatan, öldüren Allah'tır. Kudretiyle dilediği kişilerin ecelini öne alıp dilediğini de erteler. Her insan sonuçta mutlaka ölecektir. Ancak kişinin Allah yolunda ölmesi veya öldürülmesi, eğer bunu biliyor ve Allah'tan sakınıyorsa ölüm korkusuyla savaştan geri durup mal biriktirmesinden ve biriktirdiği mallardan daha değerlidir. Böyle bir tavır kişinin ahiretten yüz çevirip dünyaya yöneldiğinin göstergesidir. Allah Teala ölerek veya öldürülerek herkesin bir şekilde hayatının sona ereceğini ve ölüm sonrasında herkesin Allah'ın huzurunda toplanacağını ifade etmiştir. Onun için dünya hayatı insanı baştan çıkarıp aldatmamalıdır. Cihad ile Allah Teala'nın emrettiği şeyler yolunda Verilecek çabalar dünya ve nimetlerinden daha değerli ve daha kalıcıdır. 158. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de ancak Allah'a toplanacaksınız. 159. Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandım. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydım elbette etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için bağışlanma dile. İş hususunda onlarla istişare et. Azmettiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Elbette Allah tevekkül edenleri sever. Bu ayette müminlere, iman edenlere rahmet etmenin, yumuşak davranmanın Allah'tan bir rahmet sayesinde olabileceğini gösteriyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olanca güzel ahlakına rağmen Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın, şayet katı ve kaba davransaydın, Etrafından dağılıp giderlerdi. Kimler? Müminler giderlerdi. Bunu tutup da işte batıl ehlini davet için onlara yumuşak davranmaya delil getiren ayeti bağlamından çıkarmıştır. Yani kafirlere, münafıklara Allah azze ve celle her iki tayfeyle de cihad edilmesini emrediyor. Yani kafirlerle cihad başka, münafıklarla cihad başka malum olduğu üzere. Bunlarla cihad edilmesini emrediyor fakat müminlere de yumuşak davranmak gerektiğini. Eğer bu olmazsa katı kalpli davranılırsa etrafından dağılıp giderlerdi deniliyor. Burada dikkat çekilen şey şu. Allah'tan bir rahmet sayesinde. Yani insan insanın güzel davranabilmesi Allah'ın rahmetine bağlıdır. Yoksa insan tabiatında kabalık katılık vardır. Bu sebeple eee Diğer bir hadiste buyrulduğu gibi Bukhane'de bir müfettere iade bir hadiste birbirine Allah için seven iki kişinin arasında ancak ikisinden birinin işlediği günah bozar buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu rahmetin bu rahmetten mahrum olmanın sebepleri insanların işledikleri günahlardır, hatalardır. Bu şer'i de olabilir tavır olarak. Kevni de olabilir. Mesela sen kardeşinin günah işlediğini bilmezsin, gizli de işler. Ama sevginin azaldığını fark edersin. Yani senin işlediğin bir günah vardır, kardeşin bilmez ama sevginin azaldığını fark edersin. Bu kevni olandır. Şer'i olan ise aleni işlenen günahlarda konmaz gereken tavrı koymazdır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü her ikisini de kapsayacak bir ifade buyuruyor. Allah için birbirini seven iki kişinin arasını ancak ikisinden birinin işlediği günah ayırır. Önemli bir ifade bu. Burada da işte Allah'tan bir rahmet sayesinde seni yumuşak davrandın. Yani bizim ilişkilerimizin, Müslümanların birbiriyle ilişkisinin güzel olabilmesi, güzellikle devam edebilmesi işte Allah'ın rahmetini celbedecek işlerin peşinde olmamız. Allah'ın rahmetinden bizi uzaklaştıracak kötülüklerden de uzak durmamıza bağlıdır. Katade diyor ki, Allah, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden kabalığı ve katılığı gidermiş, müminlere karşı yakın, merhametli ve şefkatli kılmıştır. Hasan el-Basri dedi ki, Allah Teala aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onların görüşlerine ihtiyacı olmadığını biliyor. Ancak bu yönde sonradan geleceklere örnek olması bakımından bunu dile getirmiştir. Yani onlarla istişare et işaret ediyor Hasan el-Basri. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam normalde ashabıyla istişare etmeye ihtiyacı Yok çünkü ona vahiy geliyor zaten. Fakat örnek olması için, kendisinden sonrakilere örnek olması için diyor Hasan-ı Basri. Hatade dedi ki Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir konuda karar kıldığı zaman Allah'ın emirleri doğrultusunda ve ona tevekkül ederek bu kararı uygulamaya geçmesini emretmiştir. Yani istişare ettin ve karar verdin artık azim ile Allah'a tevekkül ederek bu konuda ilerle emrini vermiştir. 160. ayet, Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler de ancak Allah'a tevekkül etsinler. İbn-i İsa'k diyor ki, ''Eğer Allah Teala sana yardım ederse insanlardan kimse artık seni yenemez. Senden yardımını kesenlerin de sana bir zararı olmaz. Ancak Allah yardımını senden keserse insanlardan hiç kimse sana yardım edemez.'' İnsanlar için benim emirlerimi bırakma, bilakis benim emirlerimi yerine getirmek için insanları bırak. Müminler de insanlara değil bana tevekkül etsinler. Bu ayeti böyle manalandırılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününe kadar bu ümmet içerisinde hak ile zahir olan, hakkı ishar eden bir topluluk, bir taife bulmaya devam edecek. Bunları yardımsız bırakanların, bu yardımsız bırakışları veya muhalefet edenlerin muhalefetleri kendilerine bir zarar veremeyecektir buyuruyor. Yani neden bu? Çünkü bunlar e, insanların çoğunluğunu talep etmemişler. Bilakis hak neredeyse insanların zıttına bile olsa o haklı talep etmişler. Bunun namel etmişlerdir. E, ve bu taife kelimesiyle bildirilmiştir. Arap dilinde taife bir kişi de olabilir birden fazla da olabilir. Yani azınlık olacak ümmet içerisinde. E, fakat hak üzere olması onun galip olarak yani e, üzerine yüklendiği mükellefiyetleri eda etmiş bir şekilde, kıyamet gününe kadar bu ümmetten bu insanların eksik olmayacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu Allah'ın yardımını almak sebebiyledir Bakın tarih boyunca inceleyebilirsiniz. Hak ehli her tarihte, her asırda azınlık. Yani müşriklerin arasında nasıl Allah Resulü ve ashabı azınlık ise, Allah Resulü ve ashabı arasında münafıklar da bulunmasına rağmen, Allah Resulü'nün vefatından sonra münafıklar çoğunlukta. Mesela Ali bin Ebi zamanı, Osman radiyallahu zaman zamanı düşünün. Münafıklar ümmet içerisinde, Delile uygun, hakka uygun hareket edenlere galebet çalar hale gelmiş. Osman radıyallahu tahttan indiriyorlar. Şeyden, halifelikten indiriyorlar. Öldürüyorlar yani. Ali radıyallahu anh, dur zamanda hakeza öyle. O haricilerin ayaklanmasını falan düşünün. Ve bunlar Kur'an hafızları. Yani Kur'an hafızı olan kişiler, e, hafız kolay yetişmiyor. Ve binlerce hafız, on binlerce Kur'an hafızı yani müminlerin emiri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali radiyallahu anh'a ayaklanıyorlar. Ama kim galip geldi? Yani İslam'da hak üzere zahir olan haricilerin akidesi midir, Ali radiyallahu anh'ın akidesi midir? Hakka bağlı olarak geldiler. Ondan sonraki dönemlerde mücedditler dediğimiz alimlere baktığımız zaman, yani öyle hüsnü zannedilen alimlere baktığımız zaman, bidat de ehli, kalabalık, yoğun yani faal bir şekilde çalışıyor olmasına rağmen, hatta hilafeti bile ele geçirmiş olmalarına rağmen, mesela Ahmet bin Hanbel'in zaman düşünün. Yönetim Cehmi. Bir Ahmet bin Hanbel var, bir de yanında ona kulak veren birkaç kişi, sayılı birkaç kişi. Kim galip geldi? Yani Cehmi Akidesi bugün silindi gitti. Harcilik devam ediyor ama Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete kıyamet gününe kadar, Deccale haricenin tabi olmasına kadar bir takdiri olduğundan bunlar hep kökleri kazındıkça devamı gelecek diyor. Ama bakın hepsi ayrı ayrı düşüncelerde. Yani harcının başka fraksiyonları şeklinde. Tek bir şeye bağlı olarak değil. Tek bir kökene, tek bir sisteme bağlı olarak değil. Her bir harcı fırkası, kökü kazındıkça farklı bir oluşum içerisinde, farklı akidevi görüşler içerisinde çıkıyorlar. Cehmi'lerin izi yok, adı yok. Reddedilen bir topluluk olarak anılıyor ancak. Halbuki yönetimi ele geçirmiş, bunun için savaşmışlar. Ahmet bin Hanbel'e ve onunla beraber olan, onun itikamında olan herkese zulmetmişler, öldürmüşler, etmişler Ellerinden geleni yapmışlar. Bir Ahmet bin Hanbel tek başına bu konuda en yüksek ses çıkaran kişi. Ahmet bin Hanbel'in akidesi bugün en Sünnet akidesi olarak devam ediyor Allah'ın izniyle. İbn-i Teymiye Rahimullah'a bakın, İbn-i Kayım, Hakeza. Bunlar kendi zamanlarında bidat ehli bütün köşe başlarını tutmuşlar. Yani fıkıh alanında olsun, akide alanında olsun, ahlak alanında olsun, işte sufilerin sapıklı bir taraftan, mezhep mutasıplarının sapıklı bir taraftan, akidevi olarak mutezile ve benzerlerinin sapıklı bir taraftan hepsine yakın savaş açmış. İbn-i külliyatına bakın, her fırkaya cevap yetiştirmiş. Hem de oturaklı cevaplar böyle delillerle. E, hasmını rezil eden cevaplar İbn-i Teymiye çok azınlık idi yani 5-6 kişi denilebilecek bir grubu var yani etrafında bunu dinleyen hayatı döneminde ama vefat ettiği zaman Allah bir bereket veriyor bugün İbn-i akidesi el -Sünnet akidesi olarak elhamdülillah bugüne kadar geliyor en son işte Muhammed bin Abdüleyhab var onun aleyhinde yapılan, çevrilen dolaplar biliyorsunuz, her tarafta Vahabilik falan filan diyerek aleyhde atılıyor. Ama Allah'ın izniyle e, onun üzerinde bulunduğu akideye Allah destek veriyor, e, bağlısını hiç eksiltmiyor. Bunların hepsi aynı akidede. Elban Rahimullah, Şeyh Muhbil Rahimullah bunlara baktığınızda bunlar hayatlarında ciddi alınmamış kimselerdir. Elbani akeza böyle yani. Hayatında ciddi alınmamış. Başta suğuttular reddiyeler vermeye çalışmış. Yani ilmin karşısında ilim olmayan şeylerle reddiyeler bunlarda. Ama bugün herkes Elbani'nin bu konudaki otoritesini kabul etmiş durumda. Hasımları dahi kabul etmiş durumda. Allah'ın izniyle bu kıyamet gününe kadar da yani onlar belki çile çektiler, hayatları döneminde sıkıntıya uğradılar. Ama bayrağı teslim ettiler bir nevi. Bu daveti kendilerinden sonrakilere ilettiler. Her konuda, akidenin her meselesinde, fıkıh alanında, ahlak alanda, her alanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bina edilmiş olan bu menheç elhamdülillah devam ediyor. Evet 161. ayet Hiçbir nebinin hıyanet etmesi mümkün değildir. Her kim hainlik ederse kıyamet günü o ihanet ettiği şeyle gelir. Sonra da her nefis kazandığı her nefse kazandığı tamamen ödenir. Onlar zulmedilmezler. Zulme uğramazlar. İbn Abbas anh'a'dan gelen rivayette bu ayet Bedir Savaşı'nda kaybolan kadife bir kumaş hakkında indi. Bedir Savaşı'nda kadife yani değerli bir kumaş kaybolmuş. Bazıları belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almıştır deyince bu ayet indi. Yani ne, bir nevi ganimete hıyanetle itham etmiş oluyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Bedir'den sonra olan bir şey yani ganimetlerle ilgili olarak. Enes e, e, bu rivayetin kaynağı Ebu Davud, Tirmizi, Taberi İbni Hatim sahip İslam'da rivayet etmişler. Enes radıyallahu tan gelen yani rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e elvan Resulü. Azatlığın olan falan kişi şehit düştü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır şehit düşmedi. Zira üzerinde ganimet mallarından çaldığı bir aba gördüm. Bunu İbn-i Ebi ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Yani öldürülüyor savaşta fakat ganimet mallarından bir aba gördüm diyor Allah Resulü aleyhisselatü Yani bunun onun şehitliğine mani olduğunu bildiriyor. 160. Ayet Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın gazabıyla dönen ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Said bin Cübeyr dedi ki Allah'ın rızasını gözeterek ganimet malından bir şey çalmayan kişi bu ihaneti yaparak Allah'ın gazabına uğrayan kişiyle bir değildir. Allah Teala hıyanet edip ganimet malından çalan kişinin sonunun cehennem olduğunu bildirmiştir. Böyle bir ihanete bulaşmayan kişilerin de allah Teala katına faziletlere nail olacaklarını bildirmiştir. allah Teala insanlar içinde kimlerin böylesi bir ihanete kalkıştığı, kimlerin ise uzak durduğunu görüp bildiğini ifade etmiştir. 163 Onlar Allah katında derece derecedirler. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Dahak bin Müzayim dedi ki, bunlar cennet halkıdır ve cennette kat kat olurlar. Üstte oturan kişi altta oturan kişiyi görüp kendi derecesinin üstünlüğünü görür. Ancak altta olan üstte olanı görmez ve bu şekilde kimsenin kendisinden üstün olduğunu düşünmez. Bu da cennette bir nimettir esasında. Çünkü e, cennet ehli cennete girdiğinde kendinden üstün derecedekilerin nelere nail olduğunu görse bir nevi hasret içinde kalırdı. Bu da cennetin nimet olmasını e, perdelerdi. Ama yukarı derecede olanın, aşağı derecede olanı görmesi onun için ayrı bir sevinç kaynağıdır. 164. ayet Ant olsun ki Allah müminlere aralarında kendilerinden olan Resulü göndermekle lütufta bulundu. Onlara onun ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitap ile hikmeti öğretiyor. Oysa bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Katade dedi ki, İçlerinden bir nebi gönderilmesi, Kendilerinden herhangi bir istek ve talep olmadan bu ümmete verilen büyük bir lütuftur. Allah Teala kendisini ümmeti karanlıklardan aydınlığa çıkaran, doğru yola ileten bir rahmet peygamberi kılmıştır. Allah Teala onu bilmeyen bir kavme gönderip bilmeleri gerekenleri öğretti. Ahlaktan nasip olmayan bir kavme gönderdi, onları edepli ve ahlaklı kıldı. Ayrıca burada kitap ile hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir, hikmet de sünnettir. Bu Katade'den, Yahya bin Said'den, İmam Şafi'den ve daha başkalarından rivayet edilmiştir. Hikmetin sünnet olduğu. 165. ayet, iki katına uğrattığınız musibet size gelince mi? Bu nereden dediniz? De ki, o kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Hasan el Basri'den, Dediler ki, bu musibete uğramamızın sebebi ancak Bedir'de esirlere karşı fidyeyi kabul etmemiz ve Uhud'da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmemizdir. Öldürülenlerimiz şehit, kalanlarımız şehit oldu. Rabbimizden razıyız. Bunu Taberi ve İbn-i Nebihat'in Yine Hasan el Basri ve İbn-i de ki o kendinizdendir kavna açıklarken Uhud savaşında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine yerlerinden ayrılmamayı emretti halde bu emre uymayıp karşı gelenlerin cezasıdır. Yani bu yenilginin sebebi Ot bir musibet de artık yenilgi olmaz hasebiyle iman eden tarafın şirk koşan tarafa yenilmesi büyük bir musibettir. Bunun sebebi işte kendinizsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Malum az önce Berabi Nazip Radyalan'tan aktarılan kıssada bunu ifade ediyor. 166. ayet, iki ordunun karşılaştığı gün size isabet eden de ancak Allah'ın izniyle müminleri belirlemek içindir. Yani gerçekten iman edenleri ayırt etmek içindir yani. 167 Bir de kendilerine gelin Allah yolunda savaşın ya da savunun denildiği zaman eğer biz savaş olacağını bilseydik elbette size uyardık diyen münafıkları ortaya koymak içindir. Onlar o gün imandan çok küfre yakındırlar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler. Şüphesiz Allah gizlediklerini hakkıyla bilir. Bu ayet aynı zamanda Allah'a kulluk yolunda. Allah'ın dini için münafıklardan yardım alınabileceğinin delilidir. Cihatta onlardan yardım alınabileceğinin delilidir. Veya mescit yaptırıyorsun onlardan yardım alınabileceğinin delilidir. ki müşriklerden yardım alınmaz. Yani bu konuda yardım istenmez. Fakat münafıklardan bakın gelin Allah yolunda savaşın deniliyor onlara. Yani cihatta Allah için cihatta bunlardan yardım isteniyor. Fakat onlar ne diyor? Eğer biz savaş olacağını bilseydik size uyardık diyorlar. İbn-i diyor ki, Umut savaşı sırasında iki birliğin karşılaşması sonucu Müslümanların maruz kaldıkları durum mümin ile münafıkların ayırt edilip ortaya çıkarılması içindir. Allah yolunda savaşmaya çağrılan fakat mazeret öne sürenler Abdullah bin Ubey ve arkadaşlarıydı. Yani bunların münafıklığı zaten biliniyordu da bariz bir şekilde bilinsin. Yani bilen biliyordu. Bunların münafıklığını herkes bilmiyordu ama. Allah Azze ve Celle diğer müminlerin de sakınabilmeleri için bunların durumunu bu şekilde e, ayırt etsin, ortaya çıkarsın için bunu yaptı diyor. Ayet bu şekilde ifade ediyor. İbn-i Cüreç ya da Savun'un kavli hakkında dedi ki, savaşmasanız da düşmana karşı Müslümanların sayısını bari çok gösterin demektir. Yani Müslümanların ordusu içerisine çıkın ki Müslümanların sayısını var çok gösterin, hiç olmazsa. Bu manadadır diyor. 168 Onlar öyle kimselerdir ki <gülüyor> oturdukları halde kardeşleri için bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi dediler. Peki De doğru kimseler iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın. Katade dedi ki bu ayet Allah'ın düşmanı Abdullah bin Ubey hakkında nazil oldu. Erhamdülillah. Yani bu sözü söyleyen Abdullah bin Ubey ve ona uyan münafıklar idi. İbn-i dedi ki burada Allah Teala her bir kişinin mutlaka öleceğini ancak ellerinden geliyorsa ölümü kendilerinden uzak tutmalarını dile getirmiştir. Ayet hayatta kalıp ölümden kaçmak hırsıyla Allah yolunda cihadı bırakıp da bu yönde nifak yapmaları üzerine inmiştir. Yani ölümden kaçış yok. Yani Allah'ın kaderine iman etmiş bir kimse yani kaderi anlayan, iman eden bir kimse cihattan sakınır mı? Niye sakınsın? Allah ölümü takdir etmiştir. Eğer ölmeyi takdir etmişse bundan kaçış yok. Ya orada ya başka yerde öleceksin. Yaralanmayı takdir etmişse ya orada ya başka yerde yaralanacaksın. Allah'ın takdirinden kaçış yoktur. Ama ölmeyi takdir etmemişse nerede olsan cihad alanında kahramanca vuruşsan da o sana hesap etmeyecek veya yaralanmayı takdir etmemişse bu başına gelmeyecektir. Bu yüzden pek çok sahabeden gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın senin hakkında yazdığı şeyin mutlaka sana isabet edeceğini, yazmadığı şeyin ise asla isabet etmeyeceğini bilmedikçe, buna itikad etmedikçe gerçekten Allah'a iman etmiş olmazsın buyuruyor. Yani bu kadere imanın bir gereği. 169. ayet Allah yolunda öldürülen kimseleri sakın ölüler zannetmeyin. Aksine diridirler. Rableri katında rızıklanırlar. 170. Allah'ın fazlından kendilerine verdikleriyle ferah içindedirler. Kimler? Bu şehitler. Arkalarından kendilerine katılmamış olanlar için hiçbir korku olmadığını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Yani bunlar Allah yolunda öldürülmüşlerdir. Fakat ölü değillerdir, diridirler. Bunlar keşke ellerine imkan olsa da nasıl nimetler içerisinde olduklarını henüz ölmemiş olanlara bildirebilsinler. Bu istek içerisindedirler diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cabir bin Abdillah radiyallahu babası Abdullah şehit edilince biliyor musun baban şu an ne istiyor? Ey Cabir diyor. Allah ve rasul daha iyi bilir diyor. Baban diyor şu an diyor tekrar hayatta olmayı 50 sefer diyor Allah yolunda öldürülüp tekrar e, diriltilmeyi istiyor diyor. Yani şehitlerin yani Allah yolunda öldürülmenin asla bir kayıp veya acı olmadığını bilakis Allah'ın nimetleri içerisinde olmayı e, gerektirdiğini bildiriyor. 171. ayet Onlar Allah'ın nimetini ve fazlını ayrıca Allah'ın müminlerin ecrini elbette zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler. Yani bu şehitler bunu müjdelemek isterler. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, kardeşleriniz Uhud sonrasında şehit düşünce Allah Teala onların ruhlarını cennet nehirlerinden içip meyvelerinden yiyen, arşın gölgesinde asılı altından kandiller üzerine konan yeşil kuşların içine yerleştirdi. İçeceklerinin, yiyeceklerinin ve meskenlerinin ne kadar güzel olduğunu gördüklerinde Allah Teala bize bu yaptığını keşke kardeşlerimize de bildirse dediler. Bu konuda Ali İmran 169. ayeti indi. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Vefa edip de Allah katında kendisine hayırlar ihsan edilen hiçbir insan dünyaya, insanların arasında geri dönmek istemez. Allah yolunda öldürülen kişi hariç. Zira o dünyaya geri dönüp bir daha öldürülmeyi ister. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Nesai rivayet etmişleridir. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'a da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki borcu dışında şehidin her günahı bağışlanır. Ama borcu gittiyse kol hakkıdır. O bağışlanmaz yani. Bu manaya geliyor. Bunu Müslim ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bu yüzden e, cihada gidecek kimsenin borçlu olmaması hadislerde gelmiştir. Eğer borcu varsa alacaklısıyla helalleşip ancak öyle e, gitmesi tavsiye emredilmiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh Maune kuyusunda şey edilenler hakkında Maune kuyusu bir Maune olayı. E, meşhur bir facia. O e, bir kavim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan istekte bulunuyorlar. E Allah Resulü, biz işte İslam'a girmek istiyoruz. Dini öğrenmek istiyoruz. Bize en bilgili kimseleri gönder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da tam 70 tane hafız sahabiyi yani e, hafız zor yetişiyor demiştik. Hafız sahabilerini gönderiyor. Bu Maune denilen kuyunun yanında pusu kuruyorlar. Bu e, sefere çıkan birliklerin bir şeyi var, kuralı var. Yani arkadan iki kişi gelir. Birisi önde gider. Diğer bir kişi de en arkada gider. bunların vurulduğunu görünce bu napusu kurup bu 70 kişi, 68 kişi öldürdüklerini görünce bu bir arkadan gelen o da katılıyor. Ben canımı verinceye kadar bunlarla savaşacağım diye. O da şey de Diğer kişi de gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam bir ay boyunca bu kimselere dualar ediyor. Yani kunut buradan kalmadır. Kunut yapıyor. Namazlarda kunut yapıyor. İşte bu Maune kuyusunda şehit edilenler hakkında önceleri geride bıraktığımız kavmimize bildirin ki Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu. Biz de ondan razı olduk şeklinde bir ayet nazil oldu. Bir zaman bu ayeti okuduk. Ancak daha sonra tilaveti nesk kaldırıldı. allah Teala onun yerine Ali İmran 169-171. ayetlerini, bu ayetleri, okuduğumuz ayetleri indirdi diyor. Yani bu da demek ki tilaveti neskedilmiş ama hükmü baki kalan ayetlerden. Evet, Allah izin verirse 172. ayetle bir sonraki tefsir dersimizde devam ederiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdeke ve estağfurike ve ethub ileyk.